72. Sure, Cin Suresi. Allah razı olsun kardeşim. Cin Suresi hakkında öncelikle kısaca bilgi vermek gerekirse Mekke'de nazil olmuştur ve 28 ayettir. Cinlerin Kur'an dinleyip hidayete geldikleri anlatıldığından sure bu ismi almıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Amcası Ebu Talif'i e, eşi Hz. Hatice (radıyallahu anh'ı kaybettikten sonra Taif'e gitmiş, orada çirkin davranışlarla karşılaşmıştı. Bu sıralarda Kureyş müşrikleri de Müslümanlara karşı düşmanlıklarını iyice arttırmışlardı. İşte Taif dönüşünde nazil olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme teselli veren bu sure, yalnız insanların değil cinlerin de Kur'an'a tabi olduklarını bildiriyorlardı. İslam'ın... Muzafferiyetini müjdeliyordu. Bismillahirrahmanirrahim. Resulüm de ki Cinlerden bir topluluğun benim okuduğum Kur'an'ı dinleyip de şöyle söyledikleri bana vahyolunmuştur. Gerçekten biz doğru yola ileten harikülade güzel bir Kur'an dinledik de ona iman ettik. Artık kimseyi Rabbimize asla ortak koşmayacağız. Hakikat şu ki Rabbimizin şanı çok yücedir.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 Allah'ın hiç kimseyi tekrar diriltilemeyeceğini, diriltmeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz göğü yokladık fakat onu sert bekçilerle, alev hüzmeleriyle donurulmuş bulduk. Halbuki daha önce biz onun bazı kısımlarında haber dinlemek için oturacak yerler bulup oturuyorduk. Fakat şimdi kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev hüzmesi buluyor. Bilmiyoruz, yeryüzündekilere kötülük mü murat edildi? Yoksa Rableri onlara bir hayır mı diledi? Gerçekten biz, kimimiz salih kişiler, kimimiz ise bunlardan aşağıda olmak üzere türlü türlü yollar tutturmuştuk. Artık şu gerçeği şüphesiz anladık ki, biz yeryüzünde bulunsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız Başka yere kaçmakla da elinden kurtulamayacağız. Doğrusu biz o hidayeti Kur'an'ı işitince ona iman ettik.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 Bu hususta kendilerini denememiz için onlara bol su verirdik. Kim Rabbinin zikrinden yüz çevirirse, Rabbin onu gitgide artan çetin bir azabı uğratır. Mescitler şüphesiz Allah'ındır. O halde Allah'la birlikte başka kimseye yalvarmayın ve kulluk etmeyin. Allah'ın kulu ona yalvarmaya, namaza kalkınca neredeyse onun etrafında keçe gibi birbirlerine geçeceklerdi. Resulüm, de ki, ben ancak Rabbime yalvarırım ve ona kimseye ortak koşmam. De ki, doğrusu ben kendi başıma size ne bir zarar verme ne de fayda verme gücünün sahibim. De ki, gerçekten bana bir kötülük dilerse Allah'a karşı beni kimse himaye edemez. Ondan başka sığınacak kimse de bulamam. Benim yaptığım ancak Allah katından olanı onun gönderdiklerine tebliğdir. Artık kim Allah veri Resulü'ne karşı gelirse bilsin ki ona kendi gibilerle birlikte içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Sonunda tehdit edilip durduklarını yani azabı ve kıyameti gördükleri zaman kim yardımcı olma bakımından daha güçsüz ve sayıca daha azimiş bilecekler. Peki tehdit edile geldiğiniz azap yakın mıdır yoksa Rabbim onun için uzun bir süre mi koyar ben bilmem. O, bütün görünmeyenleri bilir. Sırlarına kimseyi mutallik kılmaz, muttari olmaz. Ancak, bildirmeyi dilediği peygamberler bunun dışındadır. Çünkü o, bunun önünden ve ardından gözcüler salar. Ki böylece onların, yani peygamberlerin, Rab'lerinin gönderdiklerini hakkıyla tebliğ ettiklerini bilsin. Allah, onların nezdinde olup bitenleri çevre kuşatmış ve her şeyi bir bir saymıştır.